Hz. Nuh Peygamber İlk Putperestlik İdris Peygamber kendisinden sonra insanları irşatla ümmetinden bazı din alimlerini vazifelendirmişti. Bu alimler Arap Yarımadası'nın çeşitli bölgelerinde dağınık halde oturan insanlara faydalı olmaya çalışıyorlar, ellerinden gelen gayreti gösteriyorlardı. Güzel ahlakları tatlı sohbet ve öğütleriyle kısa zamanda gönüllerde yer tutmuşlardı. Halk onlarla konuşmaktan, görüşmekten lezzet alıyor, istifadeler ediyordu. O alimlerin birer birer ölümü insanlar arasında derin üzüntü meydana getiriyordu. Halk onları her zaman hayırla anmak, hatıralarını yaşatmak istiyordu. Düşünüp taşındılar. Sonunda o alimlerin meydanlara heykellerinin dikilmesi ve evlere resimlerinin asılması fikri üzerinde anlaştılar. Artık halk belli zamanlarda diktikleri heykeller etrafında toplanıyorlardı. Sevdikleri bilginlerin söz ve nasihatlarını birbirlerine anlatıyorlardı. Güzel bir niyetle yapılan bu iş zamanla gayesinden sapmaya başladı. Babalarından gördüklerinin aynını taklit eden yeni nesiller, evlerindeki ve meydanlardaki resim ve heykellerin konu sebebini unuttular. Onlar için o resim ve heykeller araç olmaktan çıkıp, amaç halini aldı Allah'a ibadete vesile olacakken kendilerine ibadet edilen birer ilah sayılmaya başlandı böylece yeryüzünde Allah'ı unutup heykellere tapma adeti ilk olarak bu şekilde başlamış oldu İnsanların Allah'a ibadetten uzaklaşıp putlara tapmaya başlamaları üzerine Cenab-ı Hak onlara Hazreti Nuh'u peygamber olarak gönderdi Hazreti Nuh İdris peygamberin dinine bağlı bir ailenin çocuğuydu Cenab-ı Hak kendisine peygamberlik vazifesi verdiğinde 40 yaşında bulunuyordu. Nuh peygamber insanları Allah'ın birliğine çağırıyor. Nuh peygamber puta tapıcılık inancıyla mücadelesinde önceleri gizliliği tercih etti. Yakın çevresini tek tek Allah'ın birliğine inanmaya ve yalnızca ona ibadet etmeye çağırdı. Daha sonra Allah'ın emriyle çağrısını genelleştirdi bütün halka duyurdu. İşlerinden iyi yürekli, temiz, güzel ahlaklı olanlar bu davete evet dediler. Hazreti Nuh'a bağlandılar. Bunların çoğunluğunu yoksul kimseler teşkil ediyordu. Zengin, kibirli, kötü huylu, zalim ruhlu kimselerse putperestlikte inat ediyorlardı. Nuh peygamberi dinlememek için kulaklarını tıkıyorlar, yüzünü görmemek için de elbiseleriyle başlarını örtüyorlardı. Niyetleri onun moralini bozmak, ümitsizliğe düşürerek iddialarından vazgeçirmekti. Hatta zaman zaman Hazreti Nuh'u rencide edecek ağır sözler de söylüyorlardı. Fakat Hz. Nuh'a inananların sayısı gün geçtikçe çoğalıyordu. Bu durum putperestlerin sinirlerini daha da bozuyor, öfkelerini arttırıyordu. Bu gidişe engel olmak için çareler aramaya başlamışlardı. Önce Hazreti Nuh'la ve ona bağlanan müminlerle alay ettiler. Halk içinde onları küçük düşürme yolunu denediler. Fakat bu bir fayda vermedi. Hz. Nuh onların her türlü kötü muamelelerini sabırla karşılıyordu. Ben sizleri Allah'ın azabıyla korkutan bir peygamberim. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Yoksa sizi yok edecek acıklı bir azaba uğratılmanızdan endişe ediyorum diyor, görevine yılmadan devam ediyordu. Putperestlerin ileri gelenleri Hazreti Nuh'a karşı çıkmalarına sebep olarak ona hep fakir ve yoksulların inanmasını ileri sürüyorlardı. Ey Nuh! Senin yanında olanlar hep aşağı tabakadan fakir ve sefil insanlar. Eğer davan hak olsaydı sana bizim gibi akıllı, zengin insanlar tabi olurdu. Bizden üstün neyiniz var ki size uymamızı istiyorsunuz diyorlardı. Hazreti Nuh onlara cevaben şu karşılığı veriyordu. ''Bana inanan kimselerin fakir ve yoksul olması davamın doğruluğunu gölgelemez. Allah insanların zenginlik ve fakirliğine bakmaz. Dindarlığına bakar.'' Her şeyi madde ve kuvvetle değerlendiren putperestler Hz. Nuh'un bu sözlerini anlayamıyorlardı. Hatta Hazreti Nuh'un niyetinin zenginlerin mallarını ellerinden almak olduğunu söyleyenler bile çıkıyordu. Nuh peygamber bu iddiayı da şu şekilde cevaplıyordu. Sizler benim hakkımda yanlış düşünüyorsunuz. Ben sizden yaptığım bu görev karşılığında hiçbir maddi çıkar beklemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Bütün gayretim emin olunuz ki sizin dünya ve ahiret mutluluğunuz içindir. Böyle yersiz endişe ve kötü zanlara kapılarak beni yalanlamaktan vazgeçin. Nuh Peygamber'e putperestlerin bir teklifi Nuh peygamberin putperest halkı başvurdukları bütün yolların neticesiz kaldığını görünce daha sinsi taktikler aramaya başladılar. Nihayet akıllarınca da buldular. Hz. Nuh'a ''Ey Nuh, sen etrafından sana inanan o fakirler ve sefiller topluluğunu kov. Biz onlarla bir olmayı aşağılanmak kabul ediyoruz. Gururumuza yediremiyoruz. Onları kovarsan tümümüz birden sana iman ederiz.'' teklifini yaptılar. Niyetleri açıktı. Bu teklife Hz. Nuh'un evet demesini bekliyorlardı. Böylece kendine inananlarla arası açılacaktı. Onlar da Hz. Nuh'u kolayca saf dışı edeceklerdi. Fakat Hz. Nuh onların ümitlerini suya düşürdü. Sinsi tekliflerine şu cevabı verdi. Ben onları asla kovmam. Onlar Allah'a ve ahirete inanan insanlardır. Allah'a inananların ise şanları yücedir. Rableri... Onlara cennette nice nice nimetler hazırlamıştır. Halbuki sizler üstünlüğün fani mal ve geçici mevkilerde olduğunu sanıyorsunuz. İman edenleri bekleyen ahiret nimetlerinin zenginliğinden habersizsiniz. Bu sinsi planda boşa çıkınca putperest halkın elinde tek bir silah kalmıştı. İnananlara zulüm ve baskı yapmak, işkence etmek. Onlar bu yola başvurunca Cenab-ı Hak başlarına büyük bir bela verdi. Ceza olarak tam 40 sene onların yağmurlarını kesti. Bu müddet içinde malları, hayvanları telef oldu, bağları, bahçeleri kurudu, kadınları doğum yapamaz hale geldi. Nesilleri kesildi. Herkes kendi derdine düşüp Hz. Nuh'la ve ona bağlanan müminlerle uğraşamaz oldular. Nuh Peygamber'in Duası Putperest Nuh kavminin başına gelen bu kıtlık ve kuraklık hali onları doğru yola çıkarmak için güzel bir fırsattı. Hz. Nuh bu fırsatı değerlendirdi, kavmine şöyle seslendi. Ey kavmim! Başınıza gelen bütün bu belalar işlediğiniz günahlar yüzündendir. Müminlere zulmünüz, putlara tapmanız sebebiyledir. Allah'ı hiddetlendirdiniz. Ceza olarak yağmurlarınız kesildi ama yine de ümitsiz olmayın. Sizin Rabbiniz çok affedici ve bağışlayıcıdır. Ona yalvarıp af dilerseniz günahlarınızı bağışlar, üzerinize kesmiş olduğu rahmet yağmurları yeniden gönderir. Ayrıca onlara Allah'ın büyüklüğünü anlattı. Putlara taparak Allah'a şirk koşmanın zararlarını açıkladı. Konuşmasının sonunu şu cümlelerle bitirdi. Ey kavmim! Bir gün ölecek, kabre gireceksiniz. Sonra Rabbiniz sizi dirilterek oradan çıkaracak ve oradan çıkaracak. Bu dünyada yaptığınız bütün işlerin cezasını veya ödülünü verecek. Artık imana gelin, Allah'a ibadet edin, putlara tapmaktan vazgeçin. Sizi bekleyen daha dehşetli bir azaptan Allah'a sığının. Fakat putberis Nuhkami bu sözlere yine kulak asmadılar. Kabul etmemeleri bir yana çok da kısılar. Ey Nuh, bizimle uğraşmada artık çok ileri gitti. ''Bu işe başladığından beri bizi tehdit edip duruyorsun. Artık yeter. Sözünde doğruysan getir şu tehdit ettiğin azabı da görelim bakalım.'' dediler. Nuh kavmi Allah'a inanmadıkları için Hazreti Nuh'un haber verdiği azaba da ihtimal vermiyorlardı. Onun bu sözlerini kuru bir tehdit sanıyorlardı. Hz. Nuh onların bu kanaatlerini düzeltmek için şu açıklamayı yaptı. ''Ey halkım! Azabı ben değil... Yerin ve göğün yaratıcısı Allah verir. Başınıza felaket geldiğinde kurtulmak için neyinize güveniyorsunuz? Kaçıp kurtulacak bir yeriniz mi var? Kaçacağınız her yer Allah'ın mülküdür. O size azabın gelmesine hükmetmişse bilin ki ondan kurtuluşunuz olmaz. Hiçbir güç o azabı geri çeviremez. Hz. peygamberliğinin ilk gününden beri gammini doğru yola çağırıyordu yılmadan, usanmadan davasını anlatıyordu. Onlarsa durmadan Hazreti Nuh'u yalanlıyorlardı. Alay ve hakaret ediyorlardı. Zaman zaman şiddete başvurdukları da oluyordu. Bu durum senelerdir devam edip gelmekteydi. Bu müddet içinde Hazreti Nuh elinden gelen her şeyi yapmıştı. İnşaat metotlarının hepsini denemişti. Bunca gayrete rağmen Kamminin hala putperestlikte direnmesi, getir şu azabı da görelim demesi, artık sabrını taşırmıştı. Ellerini açıp Allah'a yalvarmaya başladı. ''Ey Rabbim! Bu zalim kavme karşı artık söz verdiğin yardımı yap. Bunlar bana devamlı isyan ettiler. Sana ibadete yanaşmayıp putlara tapmakta inat gösterdiler. Hiçbir vakit doğru yola yanaşmadılar. Ey Rabbim! Benimle onlar arasındaki hükmü artık sen ver.'' Beni ve beraberindeki müminleri onların ellerinden kurtar. Ey Rabbim! Bundan sonra o zalimlerin sapıklık ve yıkılışlarından başka hiçbir şeylerini arttırma. Yeryüzünde seni inkar edenlerden ve sana putları şirk koşanlardan tek bir kimseyi bile sağ bırakma. Cenab-ı Hak her peygambere kabul edilecek bir dua hakkı tanımıştı. İşte bu duasıyla Hazreti Nuh bu hakkını kullanıyordu. Yeryüzünde bir tek inkarcının ve puta tapıcının bile sağ kalmamasını hepsinin yok edilmesini istiyordu. Nuh'un Gemisi inşa Ediliyor Allah Nuh peygamberin duasını kabul etti. Ona bundan sonra nasıl hareket edeceğini de şu sözlerle bildirdi. Ey Nuh! Sana bildirdiğimiz şekilde bir gemi yap. Sonra yer ve gök birbirine karışıp zalimler yok olurken... Sakın onlara acıyıp benden bir istekte bulunma. Onlar bu azabı gerçekten hak etti. Hz. Nuh, Allah'ın yardımıyla büyük bir geminin yapımına başladı. Geminin nasıl yapılacağını bizzat vahiy meleği Cebrail tarif ediyordu. Hz. Nuh ve müminler de o tarife göre hareket ediyorlardı. Putberest Nuh kavmi, geminin yapıldığı yere uğradıklarında müminlerle alay ediyorlardı. Hz. Nuh'a, Eynu, peygamberlikten vazgeçerek artık marangozluğa mı başladın? Marangozluk daha mı karlı geldi? diyorlardı. Böylece günler, aylar geçti. Nihayet bir gün geminin yapımı tamamlandı. Allah Hazreti Nuh'a geminin bitiminden sonra büyük bir tufanın başlayacağını haber vermişti. Ve gemiye iman etmiş kimselerle ailelerini bir de her hayvandan birer çift almasını emretmişti. Gemi bitmek üzereyken her türlü hazırlıkta tamamlanmıştı. Gemiye binecek insanlar ve hayvanlar geminin etrafına birikmişlerdi. İlahi emir gelip gemi harekete geçirileceği sırada önce hayvanlar gemiye yüklendi, daha sonra da inananlar Bismillah diyerek gemiye bindiler. Takvimler Recep ayının onunu gösteriyordu. Gemiye binen müminler 80 aile kadardı. Yüzlerce yıl süren peygamberliği sırasında Hz. Nuh'a, ancak bu kadar kimse iman etmişti. Fakat Hz. Nuh vazifesinin sadece tebliğ olduğunu biliyordu. Netice ise Allah'a aitti. Halkın kabul etmemesinden kendisine bir sorumluluk düşmüyordu. Bunun için o, niçin bana çok az kimse iman etti diyerek üzüntüye kapılmıyordu. Vazifesini eksiksiz yerine getirmiş olmanın derin huzurunu yaşıyordu. Hz. Nuh'un vaile ismindeki hanımı, o güne kadar Hazreti Nuh'a iman etmemişti. Hz. Nuh'un haber verdiği azabın geleceğini de kabul etmiyordu. Bu yüzden bütün müminler aileleriyle birlikte gemiye binerken o binmeye yanaşmadı. Hazreti Nuh'a karşı çıktı. Baile bir peygamber hanımı olması sebebiyle büyük bir nimet içindeydi. Fakat o bu nimetin kıymetini bilememişti. Kocasına dava arkadaşı can yoldaşı olacak yerde inkara sapmıştı. İnkarla da yetinmeyip onun sırlarını putperestlere ulaştırmaya kalkmıştı. Kocasının yüzüne deli diyecek kadar da küstahlıkta ileri gitmişti. Bu ihanet ve küstahlığın cezasını tufan sırasında boğulmakta çekecekti. Nuh peygamberin ailesi içinde kendine inanmayan sadece hanımı değildi. Kenan adlı oğlu da anası gibi putperestlikte inat ediyordu. Ancak Hazreti Nuh hanımından ümit kestiği halde henüz oğlundan ümitliydi. İşte Hazreti Nuh dışarıda putperest kavmiyle evinin içinde de oğlu ve hanımıyla uzun yıllar mücadele vermişti. Bu ise çektiği sıkıntı ve ızdırapları kat kat artırmıştı. Ev içindeki huzursuzluk ve anlaşmazlığın dışarıdan daha fazla insanı yıprattığı bilinen bir gerçektir. Fakat Hazreti Nuh büyük bir peygambere yaraşır şekilde bütün bunlara sabırla karşı koymuştu. Nuh Tufanı Nuh peygamber ve ona inananlar gemiye binmiş tufanın kopmasını bekliyorlardı. Bu bekleyiş uzun sürmedi. Birden hava kapkara bulutlarla kaplandı. Bardaktan boşanırcasına bir yağmur yağmaya başladı. Ayrıca yerden de sular fışkırıyor, karalar yavaş yavaş suya gömülüyordu. Çok şiddetli esen rüzgarsa dağ gibi dalgalar meydana getiriyordu. Putperestler panik içindeydi. Pek çoğu daha tufan başlar başlamaz sular altında kalıp boğulmuşlardı. Sağ kalanlar da yüksek tepe ve dağlara çıkmaya çalışıyorlardı. Bir ara Nuh peygamberin gözüne putperest oğlu Kenan ilişti. Bir dağın tepesine doğru tırmanıyordu. Bu manzara Hazreti Nuh'un şefkatine dokundu. Oğlunu kurtarmak arzusuyla sevgi dolu bir sesle Ey oğul Cazın, gel iman et sen de bizle beraber gemiye bin. Kafirlerle beraber olma. ''İşte görüyorsun, sular durmadan yükseliyor. Bundan kaçıp kurtuluş imkanı yok.'' dedi. Kenan da bütün bu olanlara rağmen hiçbir yumuşama yoktu. Babasına karşı nefret doluydu. Bu yüzden onun şefkatle usanan ellerini reddetti. ''Hayır, gelemem. Senin gemine bineceğime bir dağın tepesine çıkarım daha iyi.'' Hazreti Nuh yine onu kurtarmaya çalıştı. ''Oğlum, bugün müminlerden başkası için kurtuluş yoktur. İnadın bir manası yok.'' hadi gel. Fakat Hazreti Nuh sözlerini tamamlayamadan oğluyla arasına büyükçe bir dalga girdi. Bu dalga Kenan'ı sürükleyip götürdü. Recep Ay'ın onunda yükselmeye başlayan tufan suları kısa sürede bütün karaları kaplamıştı. En yüksek dağlar bile sular içinde kaybolmuş, görünmez olmuştu. Müminler gemide selamete ererken müşriklerden tek bir fert bile sağ kalmamıştı. Hepsi yok edilmişti. Hazreti Nuh'un arzusu Böylece yerine gelmiş oluyordu Tufan 6 ay kadar sürdü Daha sonra Allah'ın emniyle Yağmurlar dindi Yerden kaynayan sular kesildi Fırtınalar geçerek hava sakinleşti Sular ağır ağır çekilmeye başladı Hz. Nuh'un gemisi Cudi adında bir dağın tepesine oturdu Karalardan sular çekilip Yaşamaya elverişli hale gelince Cenab-ı Hak Hz. Nuh'a şu vahyi indirdi Ey Nuh ''Sen ve beraberindeki müminler bereket ve selamet içinde yeryüzüne inin. Artık Allah'ı inkar edenler tamamen yok olup müminler kurtuldular.'' Hz. Nuh ve müminler 10 Muharrem günü gemiden inerek karaya ayak bastılar. O gün kurtuluşlarına bir şükran borcu olarak oruç tuttular. Yiyecek ve içeceklerden artan malzemelerin hepsini birbirine kattılar. ''Aşure'' adını verdikleri yeni bir yiyecek yaptılar. O günden bugüne binlerce yıldır bu adet devam eder gelir. Bütün müminler Hz. Nuh ve beraberindekilerin kurtuluşlarını oruç tutarak, aşure yaparak 10 Muharrem günü kutlarlar. Tufan olayı adeta yeniden yaşanır, alınması gereken dersler yeniden hatırlanır. Nuh tufanından sonra insanlar için yeryüzünde yeni bir hayat başlıyordu.